Olacak ki, Allah doğrusu. Kul olmasa Allah'ı kim bilecek? Zaten Allah, bilin, ben bilinmekliğimi istediğim için insanı yaratır, değil mi? İnsan yarattı, şey bu da dini yaşıyor, bu da ben bilineyim istedi Allah. Bilinmek istedi, kendini o kulda görmek istedi. Yaratır, kur, insanı bir eser yaratır, yapar. O, o serde senin bir zevkin vardır. Aynı şey sen yapsan ben yapsam fark etsin şey yaparız. Sen sen kondurursun ben şeker kondururum. Kul olmazsa ibadeti kim yapacak? İnsan günah işlemese, günahkar olmasa ee Allah kim yapmak edecek ki? Rahman Rahim Kapur şeyleri ne olacak, sıfatları ne olacak, hafı, evet. ben günah işleyeceğim ki Allah beni affedecek, kapur, evet. affedecek, evet. ama ben de günah işleyeceğim, ben kulluğum yapacağım, kul günah evet. değişecek de, ben de günah kâresi, ama bu günah, hak yemek olmasın da, kimse halkı üstüne, küçük ufak tefek artık, şimdi o da bana güveniyorsun Allah'a inşallah. Kapurrahım görüyorsun. Evet. Bana güveniyorsun. niye güveneceksin ki? Kapurrahım sizi yarabiliyorum. Sana geldim, sana geldim. Ya. Ben ben sana böyle geldim yarabiliyorum. Buyurun. Demek ki Allah'ın da varlığını ben böyle anlayacağım. Ben atlayacak Allah'a. Allah Teala, Âlemlere rahmet olsun diye gönderdiği varlık alemini nurundan yaratan Muhammed peygamber bile kul mu? Peygamber da imzasını atarken Müslüman'ın parmağını parmağını. Allah'ın kulu ve resulü Başta Allah olan kulunu söylüyor. Arkasın Allah'ın Allah'ın derdi. Niye peygamberliği istedi? Yani senin kulunun değil, senin peygambere mi diyor? Kişi, yani insanlar, kulluk bilincinden bir an olsun satmamalı. Ben Allah'ım kuluyor. Koca peygamber kulum demektir. ben de. ben, de. ben, de. ben de. Aşkı, imanı, ameli, pekli izikli ve bütün nisva imkanlarıyla Allah'ın Allahına yönelip koşmak Allah ne istiyorsa ne demişse bana ne vermiş yük demişse onu koşmak yapmayım ibadetime hayırma şerime bir insan yapabileceği ne varsa yapamayım onun nuru ile nurlanmaya aydınlanmaya ve e,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 Bizim mevleri seman taki şuşuk taktığına şehv ostu vardır. Oraya gelen saat kul ortaya gider, kul gelir kul. Sevazen gider ondan gene böyle izinse gider ve sema başlar. Semada kulunu kulunu nasıl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 İkisini bir ilk yaşamak bir maalesef, insanın kanlılıkta odur, odur. Sadece farklı yaşamak da tek kanlı korkmuş kuş gibi olursun. Sadece Cem'i yaşamak, aslında keser tabi tek şeyi yaşamış olursun. İkisini bir arada ilk yaşarsan, Bartla Cem'i bir arada ilk yaşarsan, kana çıkıp kuş olursun. Varacağım, yere onunla varısın. Hücrede ama mesela bir şey. Şey Kul yaradanına giden yolun yol Allah sebene çık. Peygamber öyle oldu bir yerden bir yere gitmek için iki ayrı yer olması lazım. Herkes evine çıktı bile geldi. Buradan da başka yere gidecek. Yani i̇ki ayrı yerden birden bire gittik evlidir. Kulluk ve Allah'lık kul, kulluk yönde Rabbine doğru sefere Doğru Allah doğru değil mi? Bir insanız, bir yani yaratandan doğru gideceğiz, bir şey diyeceğiz? gideceğiz, bir yaratımla diyeceğiz? Bu yol kulluk ne kadar sürsün sürsün, ne kadar süratli olursa olsun, belirli bir noktada noktalar, hayatın sonu. İstediğin ne bir yer göreceğim, göreceksin deme. Bütün bu yer göreceğim. Kullu, kul belli bir çizginin ötesine geçemez. Allah ne, ne takdir ettiyse o çizgidir. Kulluğun çizgileri. Dağırı geçin, geçip bakar sen de. Sen daha yapacak çok şey var. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de an olsun onun sitle müntihanın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Cennet-i Mevva, Mevva da onun yanındadır, buyurmuştur. Bu Hz. E, Cebrail'in de Hazreti Peygamber arasında olan bir Hazreti Aslan'a gerçek. Peygamber Efendimiz miracında Cebrail'e Hz. Muhammed Salliallahu Aleyhi Vessey'le Sittir ve Münta'ya kadar geldi. Şöyle, arkadaşlar, o, şimdi sitre dediğimiz, Allah yolunda bir merhale, bir sınır, bir ağaç olarak tavsiye ediyoruz sitre Bu aslında insan hakkının son noktasıdır. Ama Hazreti Peygamber sitre-minta'sı sonsuzlukta. Hatta, hatta, benim bir sistemi mi ta? Bu ya fihatapat kapıya kadar. Sizinkideki bir azay yerlerdi. Bununki bir eşemi şudan. Yani herkese Allah anlayışı. Allah'a karşı farklı farklı. Yani akret ah, Allah'a karşı anesi farklı farklıdır. Şimdi Hz. Peygamber'in yanında Hz. Cebrail var. İnsanın aklı Cebrail, Cebrail de o en yol gösterendir. Masamcı Peygamber'e kadar yol gösterdi Hz. Peygamber'e. E. kadar götürdü. Bana